Bu arada Seyyid Ahmet için İstanbul'da düş kırıklıkları birbirini kovalıyordu. Buraya gelirken taşıdığı amacını gerçekleştirir gerçekleştirmez Sireneyka'ya dönmek niyetindeydi. Ama bu amaç İstanbul'da bir türlü gerçekleşmek bilmiyordu. Garip bir entrikalar ağı içinde dönüşünü durmadan ertelemek zorunda kalıyordu Senusi. Sultan'ın çevresindeki adamlar Senusi'nin istediği desteği sağlamasını önlüyorlardı anlaşılan. Seyyid Ahmet, İstanbul'da tam bir saygı ve teşerrüf havası içinde ağırlanmış olsa da, nazik fakat etkili bir biçimde yolundan alıkonmuş, aksiyondan uzak tutulmuştur. 1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve İstanbul'un müttefikler tarafından işgali, Seyyid Ahmet'in boş umutlarının da sonu oldu ve bununla da kalmadı, onun Sereneka'ya dönüş yollarını da kapattı. Her şeye rağmen, Müslümanların birliği için çalışma şevki, onun eli kolu bağlı oturmasına izin vermiyordu. Bunun için, müttefik kuvvetler İstanbul'a çıkarken, Seyyid Ahmet de, Anadolu içlerinde Türk Mukavemet Hareketi'ni örgütleyen Mustafa Kemal'le birleşmek üzere Anadolu'ya geçti. Hatırlanmalıdır ki, Türklerin kahramanca mücadelesi, İslami çizgiden uzak değildi. Bu çetin günlerinde Türk halkına, kendisinden çok güçlü ve müttefikler tarafından desteklenen Yunan kuvvetlerine karşı savaşma gücü veren unsur, yalnızca dini duyarlılıktı. Seyyid Ahmet, büyük manevi ve moral nüfuzunu, Türklerin kurtuluş davasının hizmetine koyarak, Anadolu'yu şehir şehir, köy köy dolaştı. Halkı, dinin korunması yolunda, gaziyi desteklemeye çağırdı. Büyük Senusi'nin, yüreklendirici terkin ve uyarılarıyla isminin uyandırdığı saygı ve güvenle kendilerine kamiyetçi sloganların hiçbir şeyi söylemediği ama sayısız kuşaklar boyunca İslam yolunda can vermeyi bir nimet bilen Anadolu köylüleri arasında bağımsızlık davasının anlaşılmasına belli bir ölçüde yardımcı oldu. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunda başka şeyi tutan batılı düşünceden rahatsızlık duyan Seyid Ahmet, Türkiye'deki tüm politik etkinliklerden sıyrılarak 1923 yılında Şam'a gitti. Orada, Türkiye'de yapılandırılan iç siyasi programa bütünüyle karşı olmasına rağmen, Suriyelileri Türkiye ile birleştirme fikrine çağırarak Müslümanların birliği davasına hizmet etmekten geri kalmadı. Fransız manda yönetimi şüpheyle izliyordu onu. Bugün yarın tutuklanacağını öğrenen dostları, 1924'te onu bir otomobille çölü geçirerek Necit sınırına ulaştırdılar. Oradan Mekke'ye giden Seyyid Ahmet, Kral İbni Suud tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı. Mücahitlerin durumu nasıl, Sihdi Muhammed? diye sordum. Çünkü bir yıla yakın bir zamandan beri kadar olup bitenlerden haberi yoktu seyyid Muhammed Ez-Zuvay'ın yuvarlak, beyaz sakallı yüzü soldu. Haberleri iyi değil evlat. Savaş biteli birkaç ay oldu. Son kurşun atıldı. Mücahidin dağıldı. Şimdi çilekeş halkımızla zalimlerin kini arasında sadece Allah'ın kerem ve merhameti duruyor. Peki seyyid ne haber? seyyid diye içini çekerek karşılık veriyor seyyid Muhammed. Seyir İdris hala Mısır'da. Kolu kanadı kırık bekliyor. Fakat neyi bekliyor belli değil. Allah selamet versin, iyi bir insandır. Ama savaş ona göre değil. Kitaplarıyla yaşıyor o. Kılıç onun eline yakışmıyor. Ya Ömer Muhtar? Teslim olmamıştır eminim. Peki Mısır'a kaçabildi mi? Sidi Muhammed yolun ortasında bir süre duraklıyor ve şaşkınlıkla yüzüme bakıyor. Ömer ha? Haberin yok mu evlat? Neden haberim yok? C.D. Ömer, diyor yatıştırıcı bir sesle. C.D. Ömer, Allah rahmetini esirgemesin ondan, öleli neredeyse bir yıl oluyor. Ömer el-Muhtar öldü ha? Şu Sireneika aslanı, yetmiş şu kadar yaşına rağmen, halkının özgürlüğü için yılmadan sonuna kadar savaşan Ömer el-Muhtar öldü demek. On uzun yıl boyunca, On uzun ve çileli yıl boyunca en modern silahlarla donatılmış, mekanize birliklerle, uçaklarla, topçu bataryalarıyla takviye edilmiş düşman ordularına, kendinden en az on kat daha kalabalık İtalyan kuvvetlerine karşı halkın umutsuz direnişine bayrak olan Ömer el-Muhtar. Piyade tüfeklerinden ve birkaç attan başka bir şeyleri olmayan, yara aç mücahitlerinin başında kocaman bir esir kampına dönüştürülen bir ülkede, Son kurşununu sıkıncaya kadar umutsuz bir gerilla savaşı sürdüren koca Ömer el-Muhtar. Boğuk, acılı bir sesle, bundan bir buçuk yıl önce kadar dönerken, daha o zaman onun ve adamlarının kaderini görür gibiydim, derken kendi sesimi neredeyse tanıyamıyorum. Sağ kalan mücahitlerle birlikte Mısır'a çekilmesi ve böylece halkı için yaşaması gerektiği yolunda ne kadar uyarmaya çalıştım onu. Ve Sireneika'da onu sadece ölümün beklediğini bile bile bütün bu önerileri nasıl da sükunetle geri çevirmişti. İşte şimdi yüzü aşkın savaştan sonra beklenen kutlu ölüm yakalayıverdi onu. Fakat söyleyin bana, ne zaman oldu bu? Muhammed-i Zuvay başını esefle sallıyor ve çarşının daracık sokaklarından el Manaka meydanına çıkarken, savaşta ölmedi o, yaralandı, esir edildi, asarak katletti onu İtalyanlar. Diye inliyor adeta. Fakat nasıl yapabilirler diye haykırıyorum. Graziani bile böyle alçakça bir şeye cesaret edemezdi. Fakat yaptı işte. O yaptı bunu diye karşılık veriyor Sidi Muhammed. Hınç dolu bir tebessümle. Onun asılmasını emreden Graziani'nin ta kendisiydi. Sidi Ömer ve yanındaki bir kısım mücahidin, Yakınlarda bulunan Resulullah'ın sahabelerinden Seydi Rafi hazretlerinin kabrini ziyaret etmeye karar verdikleri zaman, İtalyanların tuttuğu bölgenin iyice içerlerindeydiler. İtalyanlar her nasılsa onların varlığından haberdar oldular ve vadiyi her taraftan çok sayıda kuvvetle kuşattılar. Bu çemberi yarmanın imkanı yoktu artık. Mücahitler sonuna kadar çarpıştılar. Öyle ki, Sonunda sadece Ömer Muhtar ve birkaç mücahit sağ kalmıştı. Son anda Ömer Muhtar'ın atı vurulup yıkıldı ve onu yere düşürdü. Ama Ömer Muhtar halen kendini toparlayıp tüfeğini ateşlemeye devam etti. Ta ki bir kurşunla elinden yaralanıncaya kadar. Fakat bu durum da onu yıldırmadı. Tüfeği öteki eline alıp cephanesi bitinceye kadar ateşi sürdürdü. Ve artık yapacak hiçbir işi kalmayınca İtalyanlar onun üzerine çullandılar. Elini kolunu bağlayarak Suluğa General Graziani'nin önüne çıkardılar. General ona şöyle sordu. Ne dersin? İtalyan hükümeti büyük ali cenaplığını takınarak senin hayatını bağışlarsa hayatının geri kalan yıllarını huzur ve barış içinde geçireceğine söz verebilir misin? Büyük Ömer Muhtar bu soruya şöyle cevap verdi. Vallahi Sizler memleketimden çekip gidinceye kadar, seninle ve senin güruhunla savaşmaktan, bir an bile vazgeçmeyeceğim. Bu uğurda ölümse akıbet, hoş geldi, safa geldi. Ve insanın kalbindekini bilen cenabı ı Hakk'a yemin ederim ki, şu anda ellerim bağlı olmasaydı, bu yaşlı ve bitkin halimle bile, çıplak ellerimle seninle boğuşmaktan, bir an bile tereddüt etmezdim. Bunun üzerine, yani bir kahkaha attı, ve C.D. Ömer'in, Suluk çarşısında asılmasını emretti. Dediği gibi de yaptılar. Binlerce kadın, erkek, Müslümanı hapsedildikleri kamplardan getirterek liderlerinin asılmasını seyretmek zorunda bıraktılar. Muhammed Tezzuayla yine el ele Senusi zaviyesine ilerliyoruz. Geniş alana karanlık çökmüş, çarşının gürültüleri arkada kalmıştı. Kumlar gıcırdıyor sandallarımızın altında. Ötede beride dinlenen yük develeri seçiliyor karanlıkta. Meydanın uzak kenarında bir dizi ev, belli belirsiz silüetleriyle bulutlu göğe doğru yükseliyor. Uzak bir ormanın kıyısını hatırlatıyor bana bu görünüş. Seydi Ömer'le ilk kez karşılaştığım Sireneyka yaylasının ardıç ormanlarını. İçim o sonuçsuz yolculuğun hatırasıyla, karanlığın, tehlike ve ölümün trajik soluğuyla dolup taşıyor. Seydi Ömer'in küçük, Titrek bir ateşe eğilen yüzünü görüyor. İmanımız ve özgürlüğümüz için sonuna kadar dövüşmek zorundayız. Ya istilacıları sürüp atarız ya da bu yolda ölürüz. Başka seçeneğimiz yok, diyen boğuk ve vakur sesini işitiyor gibiyim. 1931 yılı Ocak sonlarında garip bir görev beni çekip Sireneyka'ya götürdü. Bu yolculuktan birkaç ay önce Büyük Senusi gelmişti Medine'ye. Muhammed Ezzuvay ve ben, onunla oturup saatlerce Ömer Muhtar'ın liderliğinde Sireneika'da mücadelelerine devam eden mücahidinin vahim durumunu görüşüyorduk. Dışarıdan acil ve yeterli bir yardım almadıkları takdirde, artık mücadeleyi sürdüremeyecekleri, dayanamayacakları ortadaydı.